Bismillahirrahmanirrahim ve Alhamdülillahi Rabbil Alemin Hamden kesiren tayyiben Mubareken fihim Kemayen beziyle celal ve vecihihi veli sultan. i sultanih ve salatu ve selamu ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ve men tebi'atul ihsan-i ecmain Perşembe günü akşamı başlatmış olduğumuz Müslüman kardeşlik haftasını, İslami kardeşlik haftasını üç gündür yaşıyoruz mutlu bir şekilde. Allah ikram olarak havayı da güzelleştiriyor. Böyle güneşli, tatlı bir hava. Sanıyorum ailelerimiz, çocuklarımız muhitten ve şeyden son derece memnunlar. Efendim, havanın durumundan. Sen İngiltere'nin havasını Cevamlı nasıl olduğunu bilmiyorum ama Arkadaşların söylediği umumiyetle kapalı olur Sıkıntılı olur diyorlar Bu bir ikram gibi görünüyor Dün çok güzel Konuşmalar oldu Çok kaliteli konuşmacılar Çok önemli Konuları Anlattılar Bugün Biraz daha fazla konuşmacı Daha enteresan Değişik konular Dinledik. Hepimiz çok memnun olduk. Konuşmacılara teşekkür ederiz. Organizatörlere, bu işi hazırlayan kardeşlerimize dua ediyoruz işten. Allah razı olsun. Allah edirlerini çok eylesin. Temenni ediyoruz bu çalışmalar devam etsin. Bu çalışmaların faydasını biz dünyanın öbür ülkelerinde gördük. Sanıyorum 14-15 böyle Kardeşlik Eğitim e, Kaplarının e, 13-14 ücüsü Avustralya'da olmuşu. Ben bir kısmına e, onların katıldım ve onlar işte oradaki konuşmalarımızı da e, şeyden, teyitlerden yazıya getirip kitap halinde arkadaşlarımız bir İsveç'te kardeşlerimiz güzel toplantılar yapıyorlar. Sanıyorum onun da sayısı e, çünkü olduğu bu sene gayet güzel yerlerde, aile halinde. Yani hanımlar, çocuklar ve beyler. Burada bilmiyorum e, hanımlar ne yapıyorlar. Arka tarafa da pek bakmadım e, toplantılarda. Ama bizim bu çeşit toplantılarda planlamamız Türkiye'de, Türkiye'nin inşaatları daha geniş olduğu için hem beyler için hem de hanımlara özel konuşmalar ve toplantılar tertiplenektir. Yani bazı salonlarda hanımlar onlara ait bazı konuları dinlerler. Onların ilgilendiği konuları dinlerler. Bazı salonlarda beyler kendilerinin ilgilendiği konuları dinlerler. Bir takım başka mekanlarda da çocuklar pedagoglar tarafından eğitilirler. Sonra da beni sergilerine çağırırlar. O küçük elleriyle efendim, çiçekler ikram edenler bana. sergilerinin kurdelelerini keseriz, açarız ve yaptıkları el işlerini, eserlerini hayranlıkla seyrederiz. Tabii burada bilmiyorum. Hanımlarla ilgili çalışmalar inşallah bundan sonraki toplantılarda olur. Çocuklarla ilgili böyle eğitim çalışmalarının olması lazım. Zamanın iyi değerlenmesi bakımından. Bunları da temenni ederdik. Ben burada bugün böyle klozum, speech, polterimler e, sözünü biraz yadırladım. Çünkü kağıdın arkada yolunda yarınki e, programları da görüyorum, yani neyi kapatıyoruz, neyi açıyoruz. E, Elhamdülillah daha devam ediyor. E, de, e, e, e, her gün akşamında böyle bir kapanış konuşması da biraz etraf olur. Yani senin sonunda olmak lazım bu işin. Çok memnunum ve ben şahsen yani o kadar e, güzel şeyler algıladım ki buradaki e, şeylerden, konuşmalardan o kadar e, memnun oldum ki buraya katılabildiğim için. Beni daha önceden Amerika'ya ve e, başka ülkelere de çağıran kardeşlerim olmuştu. Doğrusu ben biraz yabancı dindeki prazimin olmaması dolayısıyla böyle e, çok uluslu ama Müslüman ulusların katıldığı çok uluslu toplantılarda pek e, rahat takip edemiyorum zorluk çekiyorum e, burada da yüzde ortalama olarak yüzde 75 anladım konuşmaları bazı konuşmacıların yüzde 95'ini anlıyorum bazıları yüzde 60'a düşüyor ortalama herhalde yüzde 75'ler ama sonuçta güzel konuşmalar e, istifadeli konuşmalar oldu temenni ederim ki bunların notlarını aldınız ve bunlardaki mesajları yakaladınız şöyle efendim eee kısaca bugünün şeylerini özetlemek gerekirse ben sabahki konuşmamda Peygamber Sallallahu Aleyhi ve Sellem Efendimizin yolunu takip etmeniz konusunda size eee iyi bildiğim bir konuda yani açıklarını, kapalı taraflarını iyi bildiğim bir konuda size o yolu göstermeye çalışırım. Yol Peygamber Sallallahu Aleyhi ve Sellem Efendimizin sünneti yoludur. Allah kütüğü sarılmamız lazım. Bunu söylemekten evet, sonunda bir büyük rahatlık duyuyorum ve bunun çok doğru bir e, nasihat olduğunu kabul ediyorum. Sayın konuşmacı Gulen Nebi Tarkıf Beyefendisi'nin de içimi dahi hoşuma gidiyor. Gulen Nebi sanıyorum yani manası e, e, son oğul, servant oğul nebi yani peygamberin e, e, kulü kölesi demek. isim çok güzel. Hepimiz, bir bakıma gulamneliyiz yani gulamneliyiz. Peygamber Efendimiz'e canımız feda. Efendim, tabi o yolda devam etmemiz lazım. Sonra e, Şeyh Raşid Ra Ra Ergannüşi tabi e, Müslümanlık biliyorsunuz garip başladı, garip devam ediyor. işte bazı yerlerde ve sonunda da garip olacak Yardım yani. Şerif e, demin bahsi geçti. Yani gurbette yani kendi öz vatanının dışında garibanca oluyor Müslümanların durumu. Tabii o onun için bir sevaplı durumdur. Bir insan diğer gurbete gitti mi Allah'ın rahmetine daha fazla mazhar olur. Allah'ın lütfuna daha çok erer. Ee, onun için Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz bir hadisi şerifinde e, فَتُوْبَ <gülüyor> لِلْقُرَبَةٌ buyurmuş yani ne mutlu garibanlara, gariplere yani diğer gurbette olanlara diye onları böyle e, sevdiğini ve onların güzel bir durumda olduğunu onlara teselli verici bir ifade kullanarak ifade etmiş. Ne mutlu garibanlara, gariplere yani kendi yerde olmayan, böyle sürgünde olan veya gurbette olanlara. Demek ki Ya Resulallah hemen guraba yani gariplerden kastınız neli, neyi kastediyorsunuz? tarif enteresan, ellerzine yuslihune ma efselen las, akılsız, beyinsiz, kaprisli, kötü, imansız, izansız, irfansız insanların mahvettiği, tahrip ettiği, bozduğu şeyleri düzeltmeye çalışan, onların ortaya koyduğu fesadı yok etmeye çalışan, cenniyetleri isham etmeye çalışan insanlar. Onlar, Birçok yerde garibanlaşıyorlar, garip duruma düşüyorlar, doğru söyleyelim dokuz köyden kovuyorlar, insanın kendi öz vatanından çıkartıyorlar ve Allah'ın bir kaderi olarak böyle diğer zulvete düşüyor. Tabi onun mükeli olduğu konuşması, İslami hareketleri, güzel özetledi çağımızdaki İslam İslam'ın hariketlerinden özetledi, İslam'ın karşısındaki karşı güçlerin ihtiyarladığını, çöktüğünü ve İslam'ın canlı olduğunu bir idareci olan, sosyal olayları takip eden bir insan olarak güzel teşvik ifade etti. Bu bizim için bir teselli, tabii bir ümit kaynağı. Zaten biz Müslümanlar hiçbir zaman ümitsizliğe düşmeyiz. Çünkü, bizim sırtımızı kimse yere getiremez. Yani iyi bir Müslümanın sırtını kimse yere getiremez dünyada. Çünkü Müslüman mücadelesinde galip gelirse gazi olur, mağlup olursa şehit olur. Her ikisi de ihtiyar üstüne yayın. İki iyilikten bir tanesidir. İkisi de Allah'ın incafat verdiği husustur. Ümitsiz değiliz ama yani bütün sosyolojik tahliller gösteriyor ki istikbal bize gülüyor, yani kötülükleri planlayan ve yürüten insanlar pek şey yapamayacaklar, bu işi daha uzun zaman götüremeyecekler gibi görünüyor, buna hazırlanmalıyız. Bu da bizim için bir mesajdır. Bunun için tedbir almalıyız bunun hazırlanmasında üzerinde düşen çalışmaları yapmalıyız. Tabi Mustafa Özel kardeşimizin, Allah razı olsun son derece e, ekonomiyi, dünyanın efendim e, kapitalist, efendim komünist sistemlerini çok iyi bilen bir kimse olarak kendi öz ifadede çok müteveli ifadelerde efendim kapitalist dünyanın e, özelliklerini, sistem özelliklerini ve onun hakikaten zaaflarını ve onun İslamdan korkup titrip titrediğini anlatması o da bizim için bizleri bir şey, herkes İslamdan korkuyor yani bütün hırsızlar polisten korktuğu gibi efendim. Canilerin efendim adaletten korktuğu gibi İslamdan korkuyorlar. İslam gelecek, oyunları bitecek ve onları belki cezalandıracak diye korkuyorlar. Efendim ekonomik durum da öyle. Ekonomide büyük bir sömürü olduğu şu veya bu yatkalarla, şu veya bu yalız sözlerin altında toplumların kandırılıp sömürüldüğü, Efendim adil bir e, efendim ekonomik düzenin olmadığı. E, ama bunu kurta kursa Müslümanların kurulacağı müjdelenmiş diye ben onu konuşmalarını e, algılıyorum. O da güzel. Tabii kapitalizmi tanıtma bakımından da tezatlara dikkati çekiyor. Yani kapitalist e, rejim liberalist gibi görünüyor ama hiç de öyle değil. Tekerci, diye böyle gayet güzel tezatlara vurgulayarak, efendim, dikkatimizi çekerek çok güzel konuşma şey yaptı. Asak Hüseyin Beyefendinin konuşmalarını işte daha az anladım, çok hızlı konuştu çünkü onu tam tahlil edem edemeyebilirim bazı önemli noktaları belki yakalayamamış olabilirim ama ana hattı itibariyle anladığım kadarıyla Sünniler ile Şiiler arasındaki hemen çekişmenin manasızlığı, anlam yersizliği üzerinde duruyor. Yani biz Efendim, e, iş birliği yapalım. Ondan sonra kendimize e, sen vahhabisin, sen Şiisin, sen üçüncü mezheplendirsin, sen sen bu mezheplendirsin diye efendim, kimlikle sonra soralım, hatta sormayalım. Efendim, e, dün de bana sordular vahhabiler hakkında ne dersiniz filan diye ama orada e, biraz e, şeyler, konuşmalar karıştı. Muhtemem kardeşlerim, yani biz bakın bugün Türkiye olarak e, şeye müracaat etmişiz, gümrük birliğine müracaat etmişiz, Türkiye'deki bir bizim kafamızda olmayan insanlar diyorlar ki biz ile kardeşlik içinde olacağız, onlarla beraber olacağız. Her türlü fedakarlıkla, hiç pazarlık yapmadan ne isterse öyle olarak dahi olsa onların yanında olacağız gibi bir şeyde onlarla olmayı kabul ediyorlar da. Biz niye şu veya bu kanaatte olan Müslüman kardeşlerimizle beraber olmayı düşünmeyelim? Yani ee, bunu ben Türkiye'de bu konuşmadan çok önceleri söyledim ve e, bunun uygulaması sadece de seminerler, sempozyumlar düzenledim. Yani bu şeyin kalkması lazım ortadan. Konkumuzun yüzde 45'i Türktür, İran'ın. Yani e, bu. E, Cumhuriyetçi çekişmesi şu anda olan bir çekişme değildir, tarihin içinde olmuş, bitmiş, cereyan etmiş bir olayın kavgasını, hıncını, heyecanını, düşmanlığını bugüne taşıma lüzum yoktur diye her zaman söylüyorum ve daha da inşallah bunu kuvvetli olarak söylemeliyiz ve bir şey olmalı e, başkalarının içine yarayan bu çeşit anlamsız çatışma ve çekişmeler her alanda, her çaftan. yani bana dün de söyledi, buradaki konuşmalarda da yani, duyuyorum. Efendim, Pakistanlı kardeşlerimizin cami cami tartışmaları e, oluyormuş. Ayrıca cami içinde de o caminin yönetimini elde etmek için zaman zaman e, efendim, seçimlerde kavgalar oluyormuş. İngiliz polisi geliyormuş, ayırma. Hani e, bunların e, karşısında tedbir almak lazım Müslümanların. Bunları e, yok etme çalışması. Bunları engelleme çalışması yapmamız gerektiğini efendim e, vurgulamış oldu Asafi Selim doktor Asafi Çok güzel bir konuşmayı da tebrik ediyorum. Ben, gerçi ben tebrik edemedim, bana birileri bir şeyler söylerse, kahvaltıda baktığım zaman e, gitmişliyordum, bulamadım yani. Ama e, yine görüşürüz. E, nihayet e, e, çok değerli e, bir konuşma yapmış olan Kulam-ı Sakıp Bey, doktor. Bizler ki e, evet. <gülüyor> bütün kulağın etleri kulağımı nebi. Evet, o dediği başlamayı. Öyle değil, e, kulağımı nebi. Ee, ben e, kendisini çok e, takdir ettim. E, her, her ne kadar ben şeyci değilsem de, yani onun mesleğinden değilsem de e, çok e, değerli bir kişiliği var ve not aldım, İnşallah Surtas bu Buluf'un kitaplarını temin edeceğim ve okumak istiyorum yazdığı kitapları. Çok güzel bir konuya temas etti. Efendim şeyde, Avrupa'da genç Müslümanların tahsili nasıl olacak? Bilmen Avrupa'da yaşayan Müslümanlar var, ev var, iş, büyük sahibi yıllardır buralarda. E bunların eğitimi nasıl olacak? Bunların problemlerini dile getirdi, müesseselerinin azlığını dile getirdi, hocaları meselesini, belki onlarla ilgili kanuni mevcut, tıkanıklıkları, çermelemeleri, baskıları dile getirdi ve kitaplar ile ilgili efendim yakınmalarda bulundu. Yani çocuklarımıza okutacağımız, Müslümanlar tarafından yazılmış, Müslüman ruhla yazılmış kitaplara yani her yerdeki Müslümanlar muhtaçtır. Türkiye'de de bili biliyorsunuz bizim iktidara efendim, ortak olduğumuz zamanlarda arkadaşlarımızın şey, e sözleri vardı. O bizim camiamızdır, yani İslamiye Camiası'nın sözüydü. Okul kitaplarının İslamileştirilmesi. Bu e şeyin efendim bilginin İslamileştirilmesi hareketi olarak merhum İsmail Faruki e profesör tarafından yani o da bir sosyolog çok kıymetli güzel dedi şeyi dedi Allah rahmet eylesin ortaya koymuştu. Bakın bir gayri müslüm bir yerde hocalık yapıyorsa, bir gayri müslüm bir kitap yazmışsa mutlaka içinde dinamit var, atlayıcı madde var. Mutlaka içinde zehir vardır, mutlaka bir tehlikeli taraf vardır. Sabahki konuşmamda da söyledim yani Arapça öğreteceğiz derken evet orada adis alimleriyle alay ederek İslami, ilmi üsüllerle, beğenilmesi gereken üsüllerle alay ederek bir şeyler yapmaya çalışıyor. Avrupalının metodu budur. yani Avrupalı erdenin arkasında sessiz sedasız kuyu kazarak İslam'la mücadele ediyor, karşısına çıkamıyor. Allah bir midir, üç müdür? Hadi bakalım gelsin Trinity ile Unity arasında efendim, bir münazara. Buna gelmiyor, gelemiyor, gelemez çünkü haksız. Çünkü Hristiyanlık bakımından bile artır. Peygamberlik müessesesinde gelip mücadele edemiyor. Kitap meselesinde yani benim baybılım sağlam bir kitaptır, bozulmamış bir kitaptır diyemiyor. Kur'an-ı Kerim'in sağlamlığı karşısında çıkacak gücü yok. Ama en direk metotlarla, çizilmeyen metotlarla her gün hem Avrupa'da hem Türkiye'de, mesela ben Almanya'da bulunduğum zaman, 1975'lerde 4 tane kanal vardı, televizyon kanalı, hangi kanalı açsam her gün Türkler ve Müslümanlar aleyhine mutlaka konular bulunuyor. Yani onlar halklarını böyle subjektif metotlarla gizli gizli eğiterek İslam'ın ve efendim bizim karşımıza hasım olarak yetiştiriyorlar. Tabi bizim bunların karşısında Kavşi tedbir almamız lazım, onları İslam'a ısındıracak çalışmalar yapmamız lazım. Onu yapamadığımız gibi kendi çocuklarımızı bile onların eline teslim ediyoruz, onların yazdığı kitapları okutuyoruz, kendi çocuklarımız bile nihayet onların kafasında İslam'a yamuk bakan, İslam'ı bir şey değil sanan, İslam'ın hiçbir medeniyet değeri yok sanan insanlar olarak yetiştiriyorlar. Sonra o geliyor bizim memleket'e Batı'nın ajanlığını yapıyor, kültür ajanlığını yapıyor, e, kültür emperyalizminin ordusunda efendim, batının bir neferi olarak çalışıyor. Tabi e, bunları e, zikretti, çok önemli konular ve e, küçük de olsa eğitim müesseseleri kurmak gerektiğini vurguladı camilerde bile olsa, evin köşesinde bile olsa, bir apartman dairesinde bile olsa eğitim merkezlerini kurmak gerektiği kararındayım. O aynen katılıyorum ve altını çizerek vurguluyorum. Bakın Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz buyuruyor ki bir yerde beş tane aile varsa, 1-3-4-5, beş tane aile varsa o aileler, hadis-i şeriftir bu, o ailelerin orada, Ezan okumaları, kâhmet getirmedik cemaatle namaz kılmaları, boyunlarına borç olur. Eğer bunu yapmazlarsa şeytan onları e, esir eder, hakimiyetini alır. İşte öyle şeytan. Şeytan onlara hakim olup diyor. Yani 5 Müslüman bir araya geldi mi camisini kuruyor. Camiyi kurmak şeye getiriyor. Camide eğitime getiriyor, eğitim de tebziğe götürüyor. Yani camide İslami bilgiler öğretilmeye başlanıyor. Ondan sonra da efendim bilgilerin başlasına aktarılması ve İslam'ın yayılması meselesi oluyor. Onun için beş tane aile bir yerdeyseniz azımsamayın. Şimdi bizim e, bizi müsaade eden e, Yücel kardeşimizin e, limite yaklaşmış evi, dört tane Müslüman varmış orada, bir tane daha oldu mu orada kâhemi açmak zorunda o bölgede efendim ve orada e, cemaatle namaz kılmak zorundalar. Siz bunu hiç unutmayın, hadis-i şeriftir. Beş tane ev bir aradaysanız, orada merkeziniz olacak. İbadeti müşterek yapacaksınız. Bir, tabi efendim, eğitim müesseselerinizi kuracak. Her şeyin temeli eğitimdir. Eğitim, bir şakinin oğlunu alim yapar, yanlış eğitim de bir alimin oğlunu şaki yapar. Anarjist olarak öldürülen bazı insanları biliyorum ben, babaları beş vakit camiye hatta efendim, bizim istediğimiz camilere gelen insanlardan olduğunu biliyor. Yanlış eğitim almıştır. Yanlış yola yönlenmiştir. Ama yine biliyorsunuz Türkiye'de Adnan Hoca falan diye girdi. Uzun zaman şey oldu böyle gündemde kaldı. Adnan Hoca bir takım e, yüksek aileler, sosyetik ailelerin zengin ailelerin çocuklarına anasının babasının rağmına şikayetine rağmen isteğine rağmen İslam misai etsekip onları Müslümanca çekmiş şeyler yapmaya sevk edebilmiştir. Başka gruplar da vardır. Yani çocuk geliyor diyor ki benim annem babam namazsız. Benim namaz kılmama karşı. Benim efendim, İslami hayata yönelmemi endişeyle karşılıyorlar. Benim karşıma gidiyorlar. Diyor. Mesela İlahiyat fakültesinde benim bir talebem vardı. Bana dedi ki hocam beni annem babam evden kovdu, Müslümanım diye. Babası şeymiş, e, e, müzik aletleri iman eden bir kimseymiş. evden kovmuş. Sonra biz onları konuştuk, şey yaptık, e, o anne baba harca gittiler sonra. Yani bizim çalışmamız, konuşmamız ve onlara verdiğimiz e, nasihatlerin faydası oldu, Allah'ın izniyle. Yani iyi bir eğitim, öyle bir anne babanın çocuğunu Müslüman yetiştirebiliyor, kötü bir eğitim, Kötü bir anne babanın çocuğunu mümin yetiştirebiliyor. O bakımdan eğitimin çok önemli olduğunu ben de vurguluyorum ve arkadaşlarımdan rica ediyorum. Eğitim müesseselerini kurmakta geç kalmayın. Benim Avrupa'daki Müslümanlara en büyük tenkilim, efendim o olmuştur. 30-25 senedir, 25 senedir oradalar, hala eğitim müesseselerini kuramamışlardır, yeni yeni kuruyorlar. Çok büyük eksikliktir. Hemen birkaç sene içinde orada kurmaya başlamaları gerektirdi. Ben bir yaşamışları hatırlıyorum, başlamıştır, devam etmemiştir. Kurulmuş müesseseleri hatırlıyorum, kapanmıştır, onların desteklenmesi gerekirdi. Çok çok güzel, kaliteli konuşmalarda, çok çok faydalı konuşlar çıkabilecek, efendim, verimli doldum ve güzel bir gün geçirdik. E, Tabii yarın da program devam ediyor, ondan sonra da bizim için başka programlar var. Konuşmacılara dua ediyoruz. Kimisi burada, kimisi efendim ayrıldılar. Ee, Allah razı olsun. Ee, yani demek ki çok efendim İslam için çalışan, İslam için düşünen çok yüksek seviyeli münevverler, alimler var. Efendim dinleyicilere teşekkür ediyoruz. Bu efendim toplantıların, bu seminerlerin, böyle efendim aile eğitim kamplarının her zaman yapılmasını, periyyadik olarak yapılmasını temenni ediyoruz. Allah Teala Hazretleri sizlere dünya ve ahiretin her türlü hayırlarını ihsan eylesin diye temenni ediyorum. Sizin elinizden, sizin çalışmalarınızdan İslam'a büyük faydalar hasıl olmasını temenni ediyorum. Sizin sözlerinizle, çalışmalarınızla nice insanların hidayete ermesini Allah'ın sevgi kul haline dönmesini temenni ediyorum, tavsiye ediyorum. Dünya ve ahiretin bildiğimiz bilmediğimiz aklımıza gelen gelmeyen her türlü hayırlarını sizlere gidiyorum Allah'tan. Dünya ve ahiretin her türlü şeylerinden Allah sizi korusur diye dua ediyorum. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve rahmet. Değerli arkadaşlar, ee, hocamla, e, tabii hocamızın bir, soru, e, önceden anlatamadık. Bugünkü programda belirtilen e, kapanış konuşması seninle kime soracağız, tamam mı? gelecekten tamam mı? Daha gelecek var. Almanya. Gelecek var. Oh, my God. Şey deşek. Dönüp bulunabileceğim bir zaman. Şükürler olsun. Elhamdülillah Rabbil alamin. Vessalatu vesselam ala seyyidina Muhammedin. Hâlâ âlî ve sahbîî ve ben tabi âhâbî ah, İsa'nın ecma'yı. Bu taraf kardeşlerim, şu yaşadığımız dünya, bir gün bırakıp gideceğimiz bir yer. Zamanı durduramıyoruz. Küçük küçük büyüdük bu yaşa geldik. Büyüyüp ihtiyarlayacağız. Sonra bir zaman sonra bu dünyadan ayrılıyoruz. Bu bir kanun, bu bir yazı. Bunun çaresi yok, ölümün çaresi yok. Her derdin çaresi var ama ölümün çaresi yok. Küllü nefsin, zayikatın nefreti ölecek. Bir peşevi sistem hayatın nereden başladığı değil mi? Ölümden sonra Nereye gideceğini söyleyemiyor, söyleyemez. Haddi değil bilgisi dışında. Efendim, ama Allah söylüyor, bizim yaradanımız söylüyor. Biz biliyoruz ve inanıyoruz. Ve bizim böyle kayba inanmamız övünilecek bir şey yani. Olmadan gelmeden. İstikbale ait bir şeyi çizinleyip ona göre tedbir Allah. Çok atık bir şey. Biz gayba inanıyoruz, istikbale inanıyoruz, ahirete inanıyoruz. Ahiret hayatı var. Ve bil yevv la Ahiret günü haktır. Efendim, ahirette cennet var, cehennem var. El cennete hakkun ve nâru hakkun. Dünyada yapılan işlerin ahirette bir hesabı olacak. Hem ben misal zerrenin hayran yerağı, hem ben misal zerre dişeran yerağı. Bakın güneşin ışığı şöyle bir yerden süzülüp geldiği zaman havada uçuşan tozlara araplar zerre derler. Zerrenin ağırlığı ne kadar olduğunu düşünün. Hayrı kerimede buyuruyor ki, miskale zerre, zerrenin ağırlığı kadar, zerrenin ağırlığı ölçüsünde bir hayır işleyen, o işlediği hayrın mükafatını, sevabını ahirette görecek, o zerrenin ağırlığı kadar bir şekilde işleyenin de ahirette o kökülükten hesabı sorulacak ve belki azabı olacak, Allah affetmezse azabı olacak. Böyle bir hesabı biliyoruz biz. Allah bildirmiş. Allah bildirmeseydi bilemezdik. Allah rahmetinden bildirmiş, merhametinden, acımasından bildirmiş ki insanlar sefir alsınlar diye. Şimdi bizim mümin olarak, Müslümanız elhamdülillah, Müslüman olarak imanımızın en önemli noktası bu. Bizi öteki insanlardan yüzde yüz farklı kılan taraf bu. Hatta başka dinlerde bu kadar tarih ahiret bilinci yok. Yahudilere sorarsanız, ahiret inancı biraz karışık, karmaşık, hatta e, dünya da ahirette bu alemdedir, filan gibi tabuk, tabuk efendim şeyleri var, inkarları var. Milarkaşalarını biliyoruz, efendim, imanın en mühim noktası bu. Bu dünya hayatı bizi, bu kesin, bunu hiç kimse inkar edemiyor, azimnesin nasıl inkar ki işte, o da, efendim. İnşallah yüzüncü yaşınızı da kutlarız demişler ee, Hükmet İreniye, bilmem 90 küçük, bilmem kaçıncı yaşını kutlarken İreniye. İnşallah yüzüncü yaş kutlamanızda da karşılaşırız paşam demiş birisi. O da dönmüş, gelinmiş, dayanıp genç görüyorsun İnşallah karşılaşırız demiş. Yani denizin yaşayacağını düşünüyor, o da yaşar gibi şey yaparak inşallah görüşürüz demiş ama hiç görüşemez. Yani gizlilik bulamadı. Bugün bir gerçek. Biz bundan korkmuyoruz. Mümin olarak biz öbüründen korkmuyoruz. Zaten bir mümini en kuvvetli mümin yapan tarafı öteki bütün dünya devletlerinin insanların, insanlarının gayrimüslimlerin, halkınların, sömürsünlerin en çok korktuğunu da bu. Yani biz öbüründen korkmuyoruz. Hatta Bazen ölüme, bir tercih ölümden korkmuyor. Hatta bazen ölüme, bir sirvatifte kiray geçen gidiyorum. Hatta, bir edebiyat değil, bir fantezi değil, kendi kalbim gibi biliyorum, Mevlana Celaletin Rumi, vefatına şöyle bir arış diyor, düğün gecesi diyor. Vefatı gecesine, düğün gecesi diyor. Yani, düğün nasıl tatlı bir şeydir. Davul da, zürmeyle, eğlenceyle, lezzetle, lezzetle, lezzetle kutlamalar bir olaydır. Vefatına düğün gecesi diyor. Vefatı hakkında bir şiiri var. Ölüm hakkında. Diyor bak, bak, bak, benimle elveda elveda diye şey yapmayın. Çünkü ben e, ayrılmaya gitmiyorum. Kavuşmaya gidiyorum. Diyor. Asıl bu tarafta Devrasına kavuşacağını düşünüyor. Yazık, vah vah demeyin diyor. İnsan bir an içerse şeytana uyarsa o zaman yazık diyor. Ben niye yazık, bana niye yazık diyeceksiniz örneğin zaman. Ben e, cennete gidecek olursam, ben niye yazık oldum diyor. Ben, e, örneğin zaman benim arkamdan ağlama diyor. E, kestir, hepimize ibret olacak bir şekilde Şevir Aruz diye adlandırmış, düğün gecesi diye adlandırmış, siyafet gecesi, kavuşma gecesi diye adlandırmış ölüme, biz ölümden korkmuyoruz. Ama bir farkla ölüme, ölümden sonrasına bu dünyada hazırlanmak şartıyız. Bu dünyada Ahiret için hazır hazırlık yapmış olmak şart Çünkü zerre kadar hayırın mükafatı olacak, zerre kadar şevrin cezası olacak, hesabı olacak, sorgusu sual olacak. Cennet var, cehennem var, Allah'ın azabı var. İşte biz onun için ahirette felaha ermek istiyoruz. İnsan nasıl felaha ettir yani? <gülüyor> Nasıl olacak da ahirette Allah'ın sevdiği bir kud muamelesi göreceğiz. Kur'an-ı de buyuruyor ki Allah'ın Teala Hazretleri وَلَكْسِمْ مَا سَوَّهَا قَدْ اَلْهَمَهَا سُجُورَهَا وَتَقْوَهَا قَدْ اَفْرَحَا مَنْ جَكْتَهَا وَكَدْ قَدْ قَادَ مَنْ bir neşşi var, egosu var. Ego deyince herkes anlıyor. Nesli deyince herkes anlamıyor şimdi. Herkesin bir egosu var. İçinde bir egosu, benliği var. Ben veya insanın kendisini beni diyoruz. Enesi diyorlar Arap'ta. Ee, veya biz İngilizce myself, kendim diye söyleyebiliriz. Ben hiç cizayı biliyorsunuz. İnsan içinde bir enesi var. İnsanın içindeki bu enesinin da edilmesi lazım. Her <gülüyor> her temiz hale getirilmesi lazım. Kirli, bir takım kötü duygulara, bir takım kötü fikirlere sahip, <gülüyor> bunu temizlemesi lazım. <gülüyor> <gülüyor> Eski araçları temizlemek demek. Temiz yapması lazım. Hadi, e er daha memleket Bu eğlendim. <gülüyor> Şu değil, bir şey takıldı bu asma. <gülüyor> Kim bu egotürünü temizlerse, <gülüyor> o felah bulacak. Ahirette felah bulmak için insanın bu benliğini, içindeki benliğini <gülüyor> temizlemesi lazım. Neden? Kötü duygulardan, kötü huyulardan. Kötülüklerden temizlemesi lazım. Temizlemezse ne olacak? da ben de اَسْرَهَا Bunu temizlemeyenler de çok pişman ve perişan olacak. Aferin ki. Temizlemelikleri için. Onun için bu nefsi terbiye etmek lazım. Terbiye etmek lazım. Temizlemek lazım. Üzerine sokmak lazım. Haddini bildirmek lazım. Hizaye çekmek lazım. Adam etmek lazım. Nefsi adam etmek lazım. İnsanın nefsi adam olduğu zaman, <gülüyor> insan içinden güzel şeyleri istemeye başladığı zaman, mesela kimlerin kötülüğünü istemiyor, iyiliğini istiyor. Mesela düşmanlığa düşmanlıkta karşılık vermiyor. <gülüyor> mesela üzülecek bir şeyin karşısında sorrediyor, Allah takip etmiş, ne yapalım diyor. Kader diyor, tahvil ediyor, biraz kalkışmıyor, kalkışmıyor veya vurup kırmaya kalkışmıyor. Veyahut kendi isteğiyle hizmete koşuyor, yorgunluğa koşuyor, şu insanlara biraz hizmet edeyim, doğası alayım diyor veya parasını harcıyor, kendi kararlarına gelip paraları efendim, götürüyor, veriyor. Allah rızası için harcıyor. Bakın bur burası kocaman bir mekan. İngiltere'de böyle bir yerin alınması için ne kadar para lazım? Kaç bin, kaç yüz bin, bin pound lazım? Bir lira harcamış, bu parayı vermiş. Biz de buradan eğitim yapıyoruz, bir şeyler yapıyoruz. bir gitçeyerek yapıyor. <gülüyor> Neden? Nesindeki kötü duyguları temizlemişler, o insanlar, güzel şeyleri yapabiliyorlar. Başka insanların yapamadıkları, rencillikleri dolayısıyla, Yapamadıkları şeyleri yapabiliyorlar. Sonra... <gülüyor> hayatın meşakkatlerine karşı tahammülü oluyorlar. Hayatın gayrimeşru, çirkin ama zevkli, zevklerine, efendim, eğlencelerine karşı da kendilerini tutabiliyorlar. Planleme kabiliyetleri var, ben yani dayanamadım yaptım dayanamadım çaldım, dayanamadım efendi bu kabahati işlerim demiyor tutabiliyoruz. <gülüyor> Bunlar hep güzel vakıflar ama zor vakıflar. İşte bunları yapmak için bir eğitim gerekiyor. Bu eğitimin yapılması lazım. Bu eğitim fikri, nefsin terbiye edilmesi fikri dindedir, İslam'dadır. Tabi öteki ilahi dinlerde de vardır efendim ya Bedilikte de vardı, Şebet'te de vardı. Yusuf Aleyhisselam da söylüyor inlemesine şöyle Erhametü bişû'i illâ mâ rahîme rabbi. <gülüyor> Rabb'ımın merhamet ettiği yüfedip e efendim kurtardığı kişilerden bir insan nefsinin etkilidir. kötü şeyler yapar. Nefsin insana kötü şeyler emreder diye Yusuf Aleyhisselam Efendim bunları biliyor yani. O da ne kadar önce yaşamış bir kimse. İnsanoğlunun yapısında nefis olduğu için, ego olduğu için bu egonun da insanı kötülüklere sürüklemesi olduğundan bu kötülüklerin karşısında direnmek, iyi ama zor şeyleri yapacak irade gücünü kazandırmak için nefsin bir terbiyesi meselesi Hazreti Aben'den beri var. Mesela Hazreti Aben'i çocuklardan bir sürü ötekisini öldürmüş. Kabil, Habil'i öldürmüş. Niye? Her kurbanen, kurban eden ikisi de kurban takdim ettiler Allah'a. Tetkubilerin ahali lima ve den bir kadar bedimleri Allah a. Allah birisinin kurbanını kabul etmiş öleğisini kabul etmemiş. Kardeşler evet. ne kabul edilin hem kızıyor kıztanıyor diye kimse ne öldürce? ve öldürür. Niye Allah ondan kabul etmiş, bundan kabul etmemiş? Ayet-i Kerime bildiriyor. اِنَّمَا يَتَكَبْبَلُ اللّٰهُ مِنَ الْمُتَّق۪ي۪ Allah herkesin ibadetini kabul etmez. Müttaki kulların ibadetini kabul eder. Müttaki kul, takva ehli insan. Bunu duymuşsunuzdur. Yani böyle, bir müslüman takva ehli, harama elini uzatmıyor. Erhan'ın filan, böyle çok düşündüğü müslüman, evet. müttekilardan kabul ediyor Allah-u Teala'yı aziz etleri. Müttekil olmayanlardan o kurbanları, ibadetleri kabul etmiyor. Çünkü Allah ihtiyacı yok, o kurbanı veren insanın hâlet-i rüyiyeti güzel de kabul ediyor, güzel değilse evet. Değil de. Olmadı. Hani sınıfı bazı öğrenciler geçiyor, bazı öğrenciler geçemiyor. O yüzden de geçilmiyor. çok çünkü layık değil. İşte bu takfa nasıl elde edilecek? ehem iclas Allah mesela kulların iclaslı olmayan amellerini kabul etmiyor. İlah nasıl elde edilecek? Takva nasıl elde edilecek? İnnallah'a ma'as-sabirin. Hep bunu söyleriz. İnnallah'a ma'as-sabirin. Allah'u maas dedik. de deriz. İnnallah'a ma'as-sabirin Allah sabr edenlerle beraberdir. Ne nasıl sabr edeceğiz? Taburlu olacağız. Mesela ben askerlik yaptım çantla. Tabi, inna bir ruhihten yetişmiş, askere gitmiş bir insan. Askerliğin hiçbir şey varamaydı. Ama belli bir devrede ben üstelik doçaklık zamanında askere gittim. Yani ne olarak da gitmedim. para senin ne talimi, ne yerde efendim sürümü, ne karda kışta efendim yapılan işlemleri hiçbir şeyi doğru yaptın. Ama e, modern tasvir olmuş bir cütbde e, münevezat ait kişi, her her şeyde ki e, Allah kahretsin diye bakıyordu. Sofraya oturuyoruz, Allah kahretsin efendim şey. Efendim kalıyıp bilmem hamur olmuş, bilmem ee, sabahleyin kaldırıyor şey Allah sahne bizi uykumuzdan ettiler. Efendim yağmur yağıyor Allah sahne yağmur yağdı. Yani hiçbir şeyden memnun değil o da, kurası Neden? O eğitim farkı, benim eğitimin farkı olmaz. Yani birimiz tabul denilen bir şeyi öğrenmişiz, ödekisi hiç bilmiyor. İşte buna benzer şeyler, misal olsun diye birkaç tanesini söyledim. İnsanın güzel vasıfları kazanması lazım, kötü vasıflardan. Edin, insanın içinde kötü vasıflardan kendisi kurtarması lazım. Kendi tabiatına kendisini müdahale edip hakim olmak lazım. Biz bunu senin anlayacağınız dille irade terbiyesi diyoruz, vicdan terbiyesi diyoruz. Yani insanın kendisinin vicdanının terbiyesi, iradesinin terbiyesi, bazı şeylerin iradesiyle zor olsa yapmak, yani çalışmak gibi, efendim faziletli işler yapmak gibi, vicdan diyoruz, bazı şeyleri de vicdanı el vermediği için yapmamak bile. Bunları böyle diyoruz. İyi ama, yani vicdani insanları nasıl terbiye edeceğiz? Ya yani işte bu çocukla ilkokuldan beraber başladık. İlkokul, ortaokul, lise, üniversite beraber okuduk. Şimdi bu vicdanla ben vicdansız veya aksine ben vicdallıyım, o vicdansız. Ne oldu da yani, hepimizde aynı dersleri gördük, ne fark? İnsan ne vicdanını yapıyor, ne insanlığı yapıyor, ne iradeli yapıyor? Evet, irade terbiyesi için, yani irade herkese lazım olduğundan, hayatta başarı için gerekli olurlar, e, Ne idareler de irade terbiyesi üzerinde duruyorlar. Ama vicdan terbiyesi, ahlak eğitimi, nefsin terbiyesi, buna herkes yanaşmıyor, aksine. Kalk size bugünkü yönetimler, bugünkü eğitim sistemleri, bugünkü hükümetler gençlere diyorlar ki, kardeşim evin hayata bir defa gelirsin, ne yaparsan yap. Çocuk psikolojik rahatsızlık geçiriyor, psikoloji profesörüne gidiyor. Diyor ki işte ben rahatsızım, diyor. şu rahatsızlıkları hissediyor, sen nesin Hüsnü? ondan oluyor bu diyor. Sen diyor biraz işki iş diyor, biraz eğlenmene bak diyor, biraz bir kız arkadaş edin diyor. bilmem ne diyor biraz. Yani bütün biraz haber şeyler diyor. Yani <gülüyor> irade terbiyesi belki bazı okullardan öğretiliyordur. Böyle bir şey yapar. Ama Vicdan ve ahlak eğitimi, ahlakın da felsefesi farklı olduğundan, ahlak neymiş canım, yani hangi çeşit ahlak? Mesela sosyal ahlak diyorlar, layık ahlak diyorlar, dillerale ahlak diyorlar, ahlaklar da farklı. Efendim sosyal ahlakı da müdafaa ediyor Cahit Tarion ama dini ahlakın karşısında. Ama eskiden böyle değil mi? Eskiden, yani ne kadar eskiden? Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'in zamanından <gülüyor> Osmanlı Devleti'nin yıkılışına kadar. Ve bizim dışımızdaki İslam ülkelerinde enkıtansız bugüne kadar bu eğitim yapılıyor. Bu eğitim yapan müesseseler var. Bu, bu müessese nedir? Tasavvuf yoludur. Tasavvufun uygulama alanı e, müessesesi olan Tadikat Tekker müessesesidir. Şimdi bizim e, Bursa İlayat Fakültesi Dekanlığı'nı yapmış olan Yusuf Siyah Yörü, Yusuf Siyah, değil Tavakçı da değil, Yusuf Siyah Binatlı. Efendim, Yusuf Siyah Binatlı diye bir hukuk profesörü var. E, şeyde, Açık eğitimde, televizyonda e, dersler filan da veriyor. Yaşlı bir koca ama çok bilgili, görgülü, tatlı dilli, sohbeti güzel bir insan. O bizim Ömer Gelsin Efendimiz'in oğludur. Yani bizim tekkeminin şehitlerinden birisi olsun, bizim tekkeminin dervişidir. Kendisi, sana bir gün korktuma yoluyla ben... İkinciden hocada pazar dersini vermen gittiyim ama merdivenlerde karşılaştık. Hocam dedi biliyorsunuz dedi, ben de dedi bu teknenin müridi, mürgülü, çizim müridi diyor. Ben de tabii ben de iki kat yaşlı yani adam ama e, böyle söyledi. Şimdi onun bir hatırası var. Bilmiyorum delikanlıken tabii yürüyebilir mi? çıkardık yürüme her her delikanlı'nın yaptığı gibi karşılaştık arkadaşlarla. Selam melekim derdik. Aleykümselam. Tanıştırdık birbirimize. Tanıdık. Niye dedim? Taziy böyle, hatırlımda kaldı. Niye dedim? Hangi teklif ettiyiz alıyorsunuz? Hangi dergi hangimin intesisinin derdik diyor. Hem nereye bak? Niye dedim? Komutan diyor. Emir kelimesinin kısaltamış. Başında E düşüyor. Komutan yani. Onun başkanı sayıyor, daha üstlülükleri sayıyor, kendisini daha aşağı sayıyor. Neydi? Hangi yaptığınız müncesitsiniz? Hangi dergâhtan kıyız alıyorsunuz? Hangi cezası bu mu mu muhtereme bağlısınız Derdik diyor yani. O zaman sorarlardı. O da dermiş ki, efendim, ben kalbim tekniğe devam ediyorum, plan cezasını yürüyeyim. Önce derdişi, ben Nakşibendi'ye işte hariziye derdiye anlarım, Ömer Zeynettin Efendi'ye bağlı, plan böyle derdermiş. Şimdi diyor gençler birbiriyle karşılaştıkları bir zaman diyor hangi takımı tutuyorsun diye soruyorlar diyor. Yani Hela Bayceli'nin Beşiktaş'ın insanı bilen diye şey, söylüyorlar şey diyor. Yani Osmanlı'nın son yılına kadar bizde böyle bir eğitim var. Dedi ki itiraz yükseliyor insanların kalplerinden. Yani bu ahlak eğitimini görmüşler de Osmanlı niye yıkılmış? Bu ayrı bir bu. Ama ben bunun kısa bir cevabını verebilirim, yani böyle dünyanın bütün devletleri bir millete düşman olursa, bir devlete düşman olursa onu her zaman yıkarlar, yani e, Amerika'ya bugün bütün dünya devletleri düşman olsun yıkarlar. Yani Fransa'ya düşman olsun yıkarlar, Almanya'ya düşman, düşman olur, yıkarlar diyor. Beni düğünce, Fransa'ya düşman olmalı, işlem Aydınların taktetiyle, düşmanların çalışmasıyla, hani meşhur bir paşanın tarifte oturmuşlar, konuşması var. Fıkırdır bu ama olmuş, efendim hangi devlet daha yüksek, Fransa mı, Frusya mı ben ee, diye böyle e, soruyorlarmış. Söz ediyormuş ki benim devletim Fransa en büyük devlet. Söz ediliyormuş, hayır, Frusya. Kurallı, benim kuralım en büyük kurallı ekim para soluk. Burcu ya evrenin şeyi diyor, şimdi bilim grupu çağrıldı en Osmanlı pashası şöyle gayet rahat bir devletin, kereci başına çırpulmayın. Bizim iddiaların boy en kuvvetli devlet Osmanlı devletidir demiş. Devleti Aliyeyi Osmanlıya devlet en kuvvetli. Sizler niye nedeni yok? Gayet basit demiş, dışarıdan siz çalışıyorsunuz, içeriden biz çalışıyoruz, ilk bak için hala yıkamadık demiş. Yani içten dıştan böyle, senanın ihanetlerine. Tabi e, hani mesela bir şey de söyledi, 1918'de ABD Cumhurbaşkanı 1 sınıf ortaya koyduğu praktikler. De, self determination. Niçin? Yani imparatorlukları parçalamak için bir çok farklı kültürün huzur içinde yaşadığı bir şeye nikah topu hepsini ayırma azımlıklara sen duvarsun sen sepsün sen erdim bilmiyorum duumsun sen çerdesin sen avadasın sen aratsın sen tıpsın filan diyecek sonra bir şekil yapmak azmetiler uğraşlar o ayrı ama. Çok faziletli insanlar insanlarydı. Bakın ben mesela bugün konuşmacılar içinde çok beğendim e, Gulem dedi, satıp beğendi. Herhalde İngilizlerde çok akıcı güzel birim bilirdi. Herhalde bu şekillerde oldundu. Ben hem böyle şey Osmanlı Çelebi tipi gibi geldi. E, böyle insanlar yani. Osmanlı devletinin son yetiştirdiği insanlar hepsi hep Hepsinin eserlerini inceleseniz, abileri dikici insanlardı ama kıymetlerini bilenler var. Yani büyük insanlar yetiştirdiler, büyük işler yaptılar ama kadar şey böyleymiş. Olan oldu efendim. Yine de tam yıkıldı, sayılmaz. Çünkü daha Türk bir cumhuriyeti var yani onun devamı. Şimdi değişti. Osmanlı Devleti Aliyesi devrası gitti, biraz da sağdan soldan ayrılanlar ayrıldı ama Türkiye Cumhuriyeti diye aşağı bile çekirdek duruyor. Herhalde bu taraflar biraz kırıldı, korkarak kırıldı. Şimdi eskiden böyle bir eğitim sistemi var da hakikaten faziletli insanlar yetişiyordu. Uzun lafın kısası işte Mevlana gibi insanlar yetişmiş. O eğitimde Yunus gibi insanlar yetişmiş, İsmail Hakkı Kultevi gibi insanlar, İbrahim Hakkı Erzurumlu gibi insanlar, Ekrem Oludurumlu gibi insanlar yetiştirmiş. O o eğitim sistemi, o güzel insanları yetiştirmiş. Şimdi bizim de efendim, yolumuz o yol gene. Yani. Biz ananeli olarak o yolu devam ettiriyoruz. Yani tekreler kapatıldı, tarikatlar yasaklandı, Şeyh Uva'nın kaldırıldı vs. Yani o devletin isteği, yani devletin isteği başka ama şey ortağa biz de da e, zor ortak bile. Yani, e, mekanizma devam etti, büyüklerimiz tarafından devam ettirdi, bugüne geldi, bunlar da böyle devam etti. Çünkü, nefsin terbiyesi diye bir mesele var İslam'da, ve bu terbiyesinin yapılması lazım. İşte bu terbiyeyi yapması için, insanın kendini yani kâmil bir insan haline getirmesi için, kendi öz tabirleriyle, insanı kâmil olmak için, Allah'ın sevdiği bir veli olmak için, evliyatından olmak için, salih bir insan olmak için bu eğitimi görmesi. Yardım geliyor. Hayırlıca Müslümanların Peygamber sallallahu aleyhi sellem, Efendimiz zamanında bağlandığı bir kişi var. Peygamber sallallahu Efendimiz. Ondan sonra Hulefay Raşidinine bağlandılar. Orada da iki takım çatlak sesler çıktı ama bastırıldı. Hazreti Ebu Bekir Efendimizler, Hazreti Ali Efendimiz'e kadar efendim işler yürüdü. Hazreti Osman Efendimiz e bir hayli Efendimiz fitne fetâr çıkırsa, ondan sonra Hazreti Hüseyin Efendimizi şehit ettiler. Abdullahi Bülcü Bey Hazretlerini Mekke'de şehit ettiler. Onlar hadiseliğin devamıydı. Devamını şey yapıyorlardı. Onların şehit ettiler ve sistem şeye döndü, saltanata döndürüldü ama yani Müslümanların bağlandıkları efendim tür dini bakımdan tam takvaya dayalı efendim, liderlikten manevi liderlik olarak devam etti günümüze kadar da efendim hizmet gördü ve geldi bir insanın tek başına kalması İslam'da doğru değil İslam'da bir e, namazıyla cemaatle kılmanın büyük sevabı var İslam'da bir şey var efendim e, iyilik var İslam parça parça olmayı uygun görmüyor. birlik ve beraberliği emrediyor. Onun için onu da sağlıyor. Hadis-i şeriflerde geçiyor ki zamanının bağlanılacak mercini, efendim başkanlığını, imalını bilmeyen insan cahiliye ölümüyle ölür. Yani herkes kimin başkan tutacağını, kime bağlanacağını, kiminle beraber çalışacağını tespit etmek zorunda, doğru tespit etmek zorunda. Bu tespit edemezse, bir işi yapmamış olarak, kusurlu olarak ölüp deniliyor. Bu manası var, bu, bu işin, yani tasavvuf ve Sonra Müslümanların birbirleriyle kardeş olması. Kendisi yani şimdi, mesela neyiz? İhvanız. İhvan ne demek Arapçadan? Kardeş demek. İhvanız için, İslam kardeşler. Bu kuvvet ne demek? Bravdursuz demek, yani kardeşlik demek. Şimdi bu ihvan. İhvan olmayı, Geleni teşvik ediyor ve Müslümanların ikvan malların ihsan olması, birbiriyle kardeş olmasının çok sevaplı olduğu. Hem bu dünyada çok faydalı ve sevaplı olduğu, hem de ahirette çok büyük mükafat kazandıracağı. Mahşer gününde çok büyük mükafat kazandıracağı. Heperin beyan ediyor. Mesela mahşer gününde Birbiriyle böyle kardeş olanların, ahiret kardeşi olanların arka ı âlâ'nın gölgesine gölgelerde, nurdan minberlere oturuyor, mahşer gibi sıkıntılarına düşmeyeceği, insanlar korkuda felak'teyken onların telaş çekmeyeceği, endişe duymayacağı anlatılıyor kardeşi şehirlerde. Kim onlar? Dümrülü na'abbuna filla. Onlar birbirleriyle Allah için sevilsen, birbirini sosyaller, ahiret kardeşi olan bir şeyler. İşte bunlar benzer, bu sebeplerden dolayı muhabbet için, kardeşlik için, organizasyon kurmuş olmak için ve e, takvayı öğrenmek için, nesri terbiye etmek için, ahlakı güzelleştirmek için böyle bir müessese efendim, başından beri Enamber Efendimiz'in e, e, İslam'ı sahabesine öğretme mesotu devam ediyor. Dikkat ederseniz... Tasavvufla tarikattaki sistem, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin terbiye sistemidir. Peygamber Efendimiz ne yaptı? Peygamber olarak gönderildi. Etrafında sahabesi toplandı. Tarikatta var? Şeyh Efendi var, müritler var. Nasıl bir terbiye bu? Görerek terbiye. Hayatın içinde terbiye. Olayların içinde terbiye. Peygamber Efendimizin terbiye metodu İslam'ın evet e, sohbet metodu diyor. Fakat sohbet böyle karşılıklı yararlanmak etmek manasında değil. Yani eğerlerimizin atabı oldular ya akalılık metodu demek yani. Öğrenecek insanın adhabı olarak, onun yanında olarak sahip adhab şey demek, arkadaş demek. Arkadaşı olarak, onun yanında bulunarak İslam'ı öğrenmemektedir. Öğrenmenin de en güzel şekli bu. Teorik olarak öğrenme. Her zaman geçerli değil, her zaman yeterli değil. Yani teorik bir şeyleri anlatırsın ama mutlaka uygulaması lazım. Laboratuvar lazım, hakikat lazım. İşte şey, İslami eğitim. Ee, tasavvufla, tarikatta aynı zamanda pratik öğretim oluyor. O bakımdan bu müessese Peygamber Efendimiz'in eğitim metodunun devamı olarak zamanında kadar geliştir. O bakımdan tasavvufa intisap ediyoruz. O bakımdan tasavvufu eğitim görüyoruz. Yani bu bakımlarda tasavvufi eğitim de görüyoruz. Ve amacımız tabii tabi bu söylenilen güzel sonuçlara ulaşmak. Şimdi e, bu genel çerçeveyi, bu meseleyi bilen bir kimse olarak İslam'ın ayetlerini, hadislerini bilen, aynı zamanda da bunun uygulamasını büyüklerimizin yanında görüp yaşayan bir kimse olarak. İdkal ettirmek istiyoruz, bu bağlantıyı sizinle kurmak istiyoruz, siz de istiyorsunuz, dert almak istediğiniz için burada toplamlık ben de size ders vereceğim. Hadi 12 zikirler bu kardeşliğin bir parçası, bu eğitimin bir aracı ama sadece bir zikir, tarikat demek ki, tarikat bu. bu anlamda gelişmiştir. Bu işe başlamak için tabii tevbe ve istiğfar başlamak lazım, tarikatın ilk adı bu tevbe. Tevbe ne demek? Allah'ın ola dövmek demek. Yanlışlık bilahı olsun. Başka yolu bırakıp dönüş yapmak demek. Tevbe, Arapça'da dönüş yapmak manasına geliyor. O, bu büyük manevi dönüş oluyor. Yani insan şimdiye kadar bir hayat sürüyordu. E bundan sonra inşallah Allah'ın sevdiği bir başka türlü e, daha gayretli bir şuan olacak. işte. tarikatın ilk adı, ilk adı bu tevbedir. Bunu yapmak lazım. Bu tabii tövbe olacak. Söz ve estağfurullah tövbe yarabbi diyecek. Allah aslında insan özgünde olacak. Özgünde, zihniyetinde bir teyze olacak. Allah'ın ben iyi kulu olma karar verdim. Kamil bir insan olmak, Allah'ın belli bir kul olmak yoluna ayağımı baktım diye kendisi ona göre kendisini manevi dokumlarında hazırlamak gerekiyor. Onun için şeye de Tevbe ederek başlayalım, selam ve herhalimizin duası beraberce okuyalım. Yani. Müşkine arakanı. Estağfurullah, Estağfurullah, Estağfurullah, Estağfurullah, estağfirullah, estağfirullah, estağfirullah, estağfirullah el-azîm, el-semin, el-rahîm, er el-lezi la ilahe illa hu, el-hayyar kayyum ve etûz-u ente Rabbi, la ilahe illa ente, harab ve ana ahta ce va'ide mes'ta'i eulü bize ne senaktır ebu ileke bir nimetice aleyye ve ebu diğer bir tafilli senin o illa bunun kıble manası ya benim Benden başka ilah olmadığını biliyorum. Yani ben bilerek, bilmeyerek şimdiye kadar bir hayatımda kusurlar işledim. Onlara kışmamız. Bunları bir daha yapmamaya, bunlara alcak senin affedeceğini bilerek tevbe ediyorum, sana yöneliyorum, seni affeyle, mağdur et Demiş oluyoruz bu manaya geliyorum Peygamber e, Efendimiz'in duası. Allah sizi günahları affı olan kullarından eylesin ve bundan sonra günahlara, haramlara ulaşmadan yaşamayı nasip eylesin. Zor tabi e, bu asırda insanların bu kadar günaha yakın olduğu zamanda günahların bu kadar aşikare işlerini olduğu zamanda iyi bir müslüman olarak yaşamak büyük gayret istiyor, zor. Ama cevabı da çok. Allah bizi bundan sonraki ömrümüzde sevdiği kullar olarak yaşamaya muhabbet eylesin. Bunun için Peygamber Efendimiz'den bazı tavsiye dersi de şey yapmak istiyorum, bir devamlı abdesti gezin. Hani namaz için abdest alıyoruz, bunu namaz için almayın, daima abdesti bulunun, her zaman abdesti olun. Bozulduğu yerde yeniden almak sürekli devamlı abdest üzere bulunun. Bu kimin adeti Peygamber Efendimiz'lerden. Bunun adesine abdesti olan bir insanın ya da şeyden yaklaş yaklaşamaz. Eğer ki işte burada yalnız olduğunuz için sitiniz vardır, desteğiniz vardır. Şeytan efendinin göğünüzü karartır diye şey çare. E bunlar olmaz inşallah. Zamanınız bereketi geçer. işiniz bırak gider. Efendim silahlılara karşı direndiğiniz çok olur. Haramlardan uzak durma gücünü kuvvetli olur. Onun için Devamlı asresi gezmek Peygamber Efendimiz'in adeti. O kadar adetiymiş ki biliyorsunuz yüz numaralar eskiden uzaktaydı. Yani evin içinde yakınında olsa kokacak, mikrop olacak. Efendim, uzaklara yaparlardı eskiden. Şimdi etik sorun biraz geliştiği için galiba. biraz da insanlar rahata alıştığından yüz numarayı eve aldılar ama eskiden evlerde olmazdı yüz numaralar. Öbür tarafta e, asresini bozdu. E, Yeter akses Ama su burada. Orada buraya kadar... Hmm. Orada, orada, orada, orada, orada.